neden vahhabi deniyor? Neden e, bu kelimeyle insanlar kışlanıyor? E, sanki bir küfür ehliymiş gibi altında bırakılır. E, bunu bir açıklar mısınız? Tamam inşallah. Bu bir arkadaş soru sordu. Kardeşlerim Allah hattına alınmasın gazi olacağı kanalları işlemeyi bizlere nasip etsin. Tamam buktaki. İnşallah. Ama inan buna sıkı sılıyor, Bunun menüsü yok. Şu an iyi mi? açılan yer değil. Tamam. Burada meseleyi tamamlayamadım. İstersen özel yaz abi. Şimdi Rabbim Hak'tan ayırmasın. Ee, öğleden önce yapmış olduğunuz kısa bir sohbette de tamam abi inşallah onu konuşuruz telefonla da sorabilirsin bir şey de yapabiliriz. O sorun değil abi o kolay şimdi ilmin olduğu yerde güzellik vardır sükunet vardır aleyküm selam var idninan vardır ve Yahudiler ve Hristiyanların dikkat ederseniz bizler cennetliyiz Bunların bu sözü söylemediği ki sebebi nedir? Kendilerinden önceki ataları işlemiş olduğu amellerin karşılığı Allah'ın buna yeryüzünün hakimiyetini verdi. Aleykümselam ve rahmetullah. Onlar ne yaptılar? Çalıştılar. Çalıştıklarının karşılığını aldılar. Ama onlardan sonra gelen nesiller bunu yapmadılar. Allah ettin edin derken onlar işittik isyan ettik dediler haktan inhiraf ettiler yüz çevirdiler bölündüler şimdi aynısı Allah Resulü sallallahu dediği gibi Rabbim bizleri haktan ayırmasın kardeşlerim ben size iki ayrı emanet bırakıyorum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 Şimdi bu hadislerin şöyle bir manasına sonra bunlardan topluca yakalayacağımız meselelere bir gidelim. Demek ki kardeşlerim Allah'ın vahyine Resulullah'ın sünnetine sahip çıktığımız müddetçe ayağımız yere sağlam basacak. İlimin olduğu yerde itiba olacak.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 Ümmetin yutmuş üç ayrılacak diyor bakın. Ve hepsi de ben Muhammed ümmetiyim diyecek. Ve ayeti kerimeye baktığımızda sizin Rabbiniz benimden diyor. Öyleyse benden korkun. Şu peygambere tabi olanlar var ya dinlerini bölük bölük çektiler Her fırka her parti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 Muhammed ümmetini duyup de kitap ve sünnete sarılmayıp belli şahıs grup hizip niyese kaderi ise kaderişi, ansas şia mütezil ise mütezil, kadimli ise kadimli isimlerine bakıp görüşlerine bakıp o sıfatı taşıyan insanlara denir bu ve ne zaman ki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 o devlete olan dağını zayıflatıp isyan ettirmişlerdir. Suud'da da böyle olmuştur. Ve o zamanın ailesi, Sağubi ailesinin, can dostu Muhammed bin Abdülrahad diye bir alim de var. Ve Osmanlı onların arasında bir bağımsızlık savaşı olmuş ve ayrılmışlardır. Ama bakın kafirler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 bizimle alay etmiştir. Ama biz İngiliz'i düşman olarak görmemişiz. Arap'ı düşmanı görmüştür. Ne yapmış bunlar? Ne mezhep kurmuş? Mezhep meşte kurdukları yok. Muhammed bin Abdullah kendine göre ilim verilen burasıdır. Tutmuşlar bir Muhammed'i evet mezhebi kuralım Muhammed'i, Muhammed'i dersek yine İslam anlaşılır. Ne diyelim? Muhammed bin Abdülvahab. Konuşa konuş onlar Vahabi der. Ve neticede tutmuşlar Vahhabi demişler. Ne yapar bu Vahhabiler? Kabirleri gündüz yapar. insanları kabirlerden men ederler. Şimdi ümmetim 73 fırkıya ayrılacak diyor. Biri müstesna Hepsine ateş dokunacak Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ya Ali Yerden bir karış yukarıda olan ne kadar Kabir varsa dündüz bunu Söylememiş mi Demek Allah Resulü de Vahhabiymiş Ne der başka bunlar Allah semadadır Allah arşa istiva etti Allah göktedir. Göktekinin size azap etmeyeceğinden emin misiniz? Bunu derler değil mi? Haşa demek Allah da Vahhabiymiş. Bunlar da Allah'ın kitabında. Bunlar başka ne derler? Şefaat Allah'ın izniyledir. Şefaat Allah'ın izin verdiklerine nedir? Şefaat Allah'ın izin verdiği ve izin verdikleri de Allah'ın izniyle hareketlerdir. Ve bu dinin emir ve nehiyleridir. Ondan başka ödün yardım beklenmez. Yani hangi meseleye bakarsak bakalım ya Allah'ın kitabından ya da Resulullah'ın sünnetindendir. Ne bir meşrep ne de bir mezhep, ne bir kitabı ne de bir fıkıh ekonu vardır. Ama Türkiye'de bir Hüseyin İlmi Işık veyahut Suriye tarafında hafız hesabın uşağı vardı. Türkiye'de de fıkıh Sivriye evet. kitabını bastılar. Şeyh Albani'den de Allah kendisine rahmet etsin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 Bunlar ne yapar? Hatta Konya'ya estağfurullah Bursa Üniversitesi'nden bir doçente Türkiye'deki Vahhabilik hareketlerini araştırır mısın diye bir görev vermişler. Adam Türkiye'de Vahhabilik hareketi şöyle deyip inanın en i itikadını aynen yazmış. Aleykümselamu Aleykümselamu Aleykümselamu Aleykümselamu Aleykümselamu Aleykümselamu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 ve inanır mısınız? Bir müslümanın inanması gereken akideyi teker teker yazmışlar. Eğer vehhabilik tevhide inanmaksa, Allah'ın indirmiş olduğu emir <gülüyor> ise, evet ve vehhabiyim. Eğer Allah'ın kitabını Resulullah'ın sünnetini anlayıp hayata geçirmekse bu, ve bunun da dinsizlikse evet ben onun dediği dinsizlerdenim. Eğer bir mesle mezhebi taklit etmeden onun yaşayamaz. Mesepsiz olan dinsizdir diyorlarsa o zaman şöyle oturup bir düşünmek lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hangi mezheptendi kardeşlerim? Bir gün camide namaz kılıyoruz. İmam iyi tanıştığımız için amasalı yaşlı bir adam camiden çıkınca hocayı durdurdu. Önümüze geçti. Bu adam dedi neden dedi karalar gibi dedi elini dedi göğsün üzerinden bağlı dedi. İmam biraz yutkundu etti dedi o dedi peygambere tabi oluyor dedi. Peki bu biz niye bağlanmış? biz de Ebu Hanife'yi taklit ediyoruz dedi. Bakın vallahi billahi abdestimi yandırıyorum. Adamın sözü aynen şu. Desele dedi Ebu Hanife peygamberden daha takla alınmış. İşte cehalet taklit peygamber sözünün dahi anlaşılmamasına sebep oluyor. İnanmıyorum öyle oldu. Yine başka bir camide benim başıma geleni söyleyin namazdayken parmağı oynatman hadisesi adam namazdan sonra ihtiyar parmağından tuttu sen dedi sıçanın kuyruğunu dedi, oynattığı gibi namazda ne parmağını oynatıyorsun dedi yok yaptım yaptığımdan değil Muhammed sadece vaka'yı naklediyorum Allah haktan ayırmasın o sahabenin iman ettiği gibi bizlere iman etmeyi nasip etsin Hiçbir alim mezhep, meşrep bulmamış kardeşler. Allah onlara rahmet etsin. Amin. Rabbim kalplerimizde kim varız varsa rahmetiyle yargılasın. Onların kalbini nur bahçelerinde cennet bahçelerinden bir bahçeylesin. Hangi alimin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 ama ben bu katlan sulanacağım dersen e, örnek almaya muhtaç olan birisini örnek alırsan ona kadar almışsa sen o kadar da alamazsın. Ne senin ilmin kabiliyetin o kadar, ne de onun mesaisiyle mesayim var. Öncelikse bize düşen Allah'tan ve Resul'den gelene teslim olma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 Bugün bakın Şafii mezhebi mevcut. Beni taklit etme. Ebu Hanife'yi, Süfyan'ı, Malik'i, aksine onların aldığı kaynaktan al diyen Ahmet olmasına rağmen bugün Hamdeli mezhebi yok mu kardeşlerim? Şeytan ağını örmüş, birçok mezheb ve meşrep çıkarmıştır. Allah her türlü taklitten taklitle düşmekten bizleri beri duyursun. Onlar her ne kadar <gülüyor> bunlardan kaçsa da sakınırsa da maalesef ardından gelen insanların onları taklit etmesini ve o meslebi oluşturmasının önüne geçememişlerdir. Bu onlardan kaynaklanan bir şey değildir. Allah hepimize rahmet etsin. Bu sözde aynı o sözlerden bir tanesidir. Sadece iftiradır. Onların hiçbiri mezhep meşrep kurmadıkları gibi hiçbir zamanda bir mezhebe tabi olmamışlardır. Ama alın kitaplara çoğu hadisçilerin ismi işte İmam Şafidir. Falan şafidir. Filan şafidir. Neden derler biliyor musunuz? Mutezilerin şahlandığı, kelamın hat safhaya geldiği, peygamberin sözleri irdelendiği, Kur'an'a varsa alırım, ölmezse alınmaz dediği, fitnenin had safhada olduğu yerde bir erkek çıkmış, sünnet vahiydir, inkarı küfürdür, inanmayan da kafirdir demiştir. Bunu Allah kendisine rahmet etsin, bu İmam Şafidir. Ve ondan sonra yaşayan ne kadar hadis alimi varsa bir söz nakletmişse işte o da Şafidir, Şafi'yi nakletti diye hep anıl gelmiştir. Onların hiçbiri mezhep, meşhep farklı deden insanlar değildir. Ama hepsine merhamet etsin. Bizim için uyulması gereken esaslar öğrenilmesi gereken esaslar, yapılması gereken esaslar Allah'ın indirdiğine uyma, indirilenle hükmetme, indirileni gösterildiği şekilde hükmetme ve indirileni anlatmaktır. Bir Resul dahi buna buna uymaya mecbursa bir inananın da bunu olması gerekir, bunu öğrenmesi gerekir,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 kah isabet eder kah hata eder bizim uymamız gereken öğrenmemiz gereken etmemiz gereken anlatmamız gereken ihtilafa düştüğümüzde de hal çaresi şimdi hocam çok iyi diyorsun ama e herkes alim olmaz ki iyi de kardeşim cehennemde var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 meleklerin getirdiği kitaplara iman ve o emanetin sunulduğu peygamberlere iman yerli gelince anlaşılırsa hiçbir sorun kalmaz Allah'ın yakalanlardan eylesin onun için iman tevhidin zeminidir tevhid imanının zemini değildir iman anlaşılmayınca tevhid hiç anlaşılmaz muhakkak ki bizi eleştiren birileri çıkacak Eleştiren insanlar da hakka, hukuka uymayan, hatta uymayan birçok sözler söyleyecek. Bu gayet normal. Ama beni eleştiren benim kanımdan, benim benim canımdan değilse ben bunu gala almam. Ama beni eleştiren, bana bir söz sarf eden, bana bir lakap takan insan benim kendi rengimden, kendi cinsimdense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 Allah Azze ve Celle, müminler bunu doydu bu apaçık bir iftiradır Deneleri gerekmez miydi? buna rağmen onlar için hayırdır diyor hala söyleyen tarife var mı? Allah onlara lanet etsin Allah onları kahretsin onlar Allah'ın kitabına inanmış olsalar şu Kuran'a iman etmiş olsalar bu fikirlerini hala devam ettiriler mi? ettiremezler. Onlar Allah'ın kitabına inanmazlar ki. Onlar ne derler? Fatıma'ya Cibril o kadar geldi gitti ki onda 19 buna ayet var. Sizin kitabınızdan bir ayet bile yok derler. Ama bizim yanımıza geldi mi mücadele, mücadele, cihat Allah'ın dininin hakimiyeti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 o izin vermeden o sınırlardan da ayrılamazsın. Değil ki siyasi parti olsun. Bu değil, şirktir. Allah haktan bizleri ayırmasın. Allah hakkı, hukuku anlamayı nasip etsin. Bizim işimiz değildir Ve İslam'ın hakimiyetidir. Bu önce bedende, sonra topraklarda olur. Allah'ın sevdiğinin zuhuru, sevmediğinin defi için, onu demedim, sözümü saptırma. İnsan, önce kendi bedeninde Allah'ın sevdiğinin ne zuhuru var? Ona bir bakmalı sevmediği ne kadar zuhur etmiş ona da bakmalı. Sonra karşıdan istediği isteklere bakmalı. Ve yok sen anlamak için sormayın. Sen zaten bir şeyler anlamışsın. Ya anladığın bir şey de benim dilimden söyletmeye veya anlatmaya çalışıyorsun. Sen geç onları mı Sen geç onları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 ve bütün fırkayı derleden uzak duran insanlar ve azı dişiyle dahi Kur'an'a ve sünnete sarılan insanların ancak cennete gideceği ve hak üzere ashabı yalanan insanların hak yol üzerine olanları e, ayaklarının sağlam kalacağı dilde gelmiştir. Rabbim hakkımızda hayırlısını versin. Haktan ayırmasın, ee, bunu anlayanlardan eylesin, iman edip, salih amel işleyenlerden bizlere eylesin. Bunu yakaladığımızda hiçbir sorun kalmaz. Hiçbir sorun kalmaz. Ama bunlar yakalanmadığı zaman birçok müşkilatlar gündeme gelir.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 uyumadır. Onun dışında S hakkın olması mümkün değildir. Ee, Urvanın sorusuna gelince e, oradaki kelimeyle oynamalarından maksat Urvan gelen helal ve haramlar hep müemmez gelir. Kadının birisi geliyor. Çocuğunun evlenmesini veya kendisine bir talip olduğunu söylüyor. Ve kızının saçlarının döküp kelken olduğunu söylüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı kızının başına saç ekleteyim mi? diye sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam saç ekene de, ektirene de, dövme yapana da, yaptırana da, dişinin inceltene de, kaşın alana da Allah lanet etsin ve İbn-i Mesut'tan gelen rivayete bakacak olursak orada da e, kadının birini İbn-i gelerek sen şu kitapta kaşını nüzelten, dişini nüzelten işte tüyleri yalan kadının e, Allah lanet ettiğini yazdığını söylüyormuşsun. Ben bu iki kitaptaki hepsini bilirim. Yani hafızım diyor. E, ben burada bulamadım. İbn-i Mesud da Haşir okuyor. O size neyi getirmişse ama neyden de neyi yetmişse sakının ki felah bulmasınız. Bulasınız ayetini. Kadın bunu işitince, yana diyor senin yanındakinde de var. E git bak da gel diyor. Kadın gidip hanımına bakıp geldiğinde yokmuş diyor yutkunarak. E, Örsel de bulamazdı. Her ne kadar bu, bu şekilde gelse de ve selamlar Kardeşler helal ve haram bir kadının sorması veya bir kadına bir erkeğe gelebilir. Ama bağlayıcılık burada uyumdur. Söylemenin sebep hususi olabilir ama itibar burada uyumdur. Allah hakkıyla anlayanlardan eylesin. Burada ikinci oldu. Ben müsaade istiyorum. Bir namaza gideyim. Gelirim inşallah. Şimdilik selamun aleyküm ve rahmetullahi ve